Burası TGRT radyosu. Şimdi radyo tiyatrosunu sunuyoruz. Onlar da insandı Yazan Cengiz Dağcı. Radyoya uygulayan Tayfun Türkili. Yöneten İslam Gemici. Prodüktör Niyazi Hancı. Mustafa Cemiloğlu, çeyrek asırlı hapis hayatı ve uzun mücadelelerden sonra bugün bir avuç Kırım Türkü ile öz vatanları Kırım topraklarında tutunmaya çalışıyor. Çadırlarda yaşayan bu küçücük topluluğun dışındaki milyonlar hala Sibirya ve Sovyetlerin diğer bölgelerinde. Bu hikaye nasıl başladı? İşte büyük trajedinin özeti. Jack, bırak da yürü. Evimize gecikiyoruz kızım. Mersi sabah kararacak. Bak, böürme dedim sana. Kadın acıktısa eve kadar sabret. Yok, keyfinden böürüyoruz. O başka tabii. Şöyle bana aslan gibi bir doğa doğ kızma. Görenler maşallah. Ne oldu Bekir ağay? Tek başına kiminle konuşuyorsun? Kim o? Ee, sen misin Enver? Hey ya. Ah. Kiminle olacak? Maçık'ta konuşuyoruz. <gülüyor> İnekle mi? Ha. Hayrolo, nereye götürüyordun hayvanı? Rum köyüne. Rum köyüne mi? Hı. Ne işin vardı orada? Aa, sen onu boş verdi. Bugün bizim tarlaya hiç çıktın mı? Ha? Hava değişecek gibi. İki üç haftaya kadar tütünleri kaldıramazsak işimiz kötüdür ha. Eskiden Kazaklar gelir tütüne yardım ederdi. Şimdi onlar da görünmüyorlar artık. Yerin dibine girsinler. Allah'a şükür bizim köy bu zamana kadar neden temiz kaldı? ...alma Rus'u yanına alırsın bela başına demişler. Öyle öyle doğru. doğru. Bu sabah çoban Seyit Ali'nin üç oğlu sizin tarlaya doğru gidiyorlardı. Öyle mi? Seyit büyük olan Remzi Nicidir yengenin gözüne girmek istiyor biliyor musun? Bizim adamın. neden şu? Neden olacak bilmez gibi sorma Bekir ha. Kızın Ayşe yüzünden... Kız on buldu. Sen istesen de istemezsen de bir gün gelip evlenecek. Orası öyle ama... Seyid daha... Ali'nin Remzi hem dürüst hem de meşe ağacı gibi sağlam, namuslu bir delikanlı. Seyid Ali'leri severim ama bu işin dillerde gezmesinden hiç hoşlanmam Enver. İleride dolaşmıyor kızım Bekir ağa. Bilirsin ben Seyid Ali'lerin akrabası olurum. Remzi oğlan geçenlerde derdini açtı bana. Ayıp mı? Ya, ayıp tabii ya. Kızma be Bekir ağa. Ben sadece elçiyim. Oğlan derdini açtı bana. Ben de sana söyledim işte. Hem damadı Samsun'dan getirecek değilsin ya. Sonunda köyden birine vereceksin Ayçi'ye. Kime verirsem veririm. Belki de hiç vermem. Kız benim değil mi ya? Abi, yeter bu kadar otladın Macik. Çatlayıncaya kadar yiyecek değilsin ya. Hadi yürü yürü yürü. Hadi hadi. Erçiymiştir. Remzi derdini açmışmış da. Tövbe, tövbe. Ay kaç yaşında evlendireceğim onu? Olsun olsun da on iki. Hadi bilemedin on üç. Canım hepsi son on beş yaşında daha. Ağzı süt kokuyor. Hay Allah. Deh! Azıcık Yürü biraz da acele edelim. Yoksa karanlığa kalacağız. Hadi de, Deh! Babam nerede kaldı anne? Ne bileyim kızım ineği Rum köyüne götürecekti neredeyse gelir. Ah, ha işte bak geldi bile. He. Hadi kızım hadi birkaç adım kaldı. Vaz yapmaktan vazgeç artık he. He. Aa hele şükür gelebildim Bekir. Ah. Meraktan öldük öldük dirildik. Ah. karnım da çok açtı. Hemen yeme hazırla Esma. ha? Sen hazırlarım babacığım. Ee, ne var ne yok bostanı suladınız mı ben yokken? Akşamüstü battalın Enver geçiyordu yoldan benim suyu alın bostanı sulayın dedi. E aşk olsun Enver'e tıpkı bir evlat gibi. Bu Seyit Ali'lerin akrabası olan Enver mi? Bu köyde başka Enver var mı? Elbette o. Hı, ara bal alacak çiçeği bilir tabii. Ne dedin duyamadım. Ş hiç karanlık oldu da hadi şu lambayı yakalım dedim. Lamba yanı başında duruyor yak. İyi. Buyur yemeğini babacığım oh, Sağ sağol kızım Sen bugün Tütünlere bakmak için tarlaya gittin mi Hayır ben gitmedim annem gitti Seydalilerin oğulları Yardıma gelmiş bizim tarlaya öyle mi Evet, o. Hatır sormaya gelmişler. Yardım ettiler. Demek kendi tütünleri tarlada yatarken bize yardıma geldiler ha. Dizleri olan Rendi, Bekir'a da söyleyin onu yardım bırakmayın dedi. Benzi mi? Hadi hadi yemeğini ye. Hani acıkmıştın. Sabah haline erken kalkalım da tütünü kaldırmaya bakalım. Hava yağacağı benzer. Tütünü tarlada bırakmak iyi değildir. Konu komşunun yardımına güvenip de tembellik etmeyelim. Ha. Oh. Alimize sevinip Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere şükretmeliyiz. Bizim gibilerin çalışıp çabalamaktan başka çareleri yoktur. Komünizm gibi desene baba. Komünizma mı? Ne? <gülüyor> Komünizma değil baba. Komünizm. Sen ne karın ağrısıysa işte. Komünizma işte ne? <gülüyor> Ama komünizmayı Ruslar uydurduklarına göre bizim millete uymaz o. Hayır baba. Komünizmi Ruslar değil Almanlar çıkardılar. Komünizmin babası Yahudi asıllı bir Alman olan Karl Marx. Dünya kadar yeni şey öğrendi Ayşe. Bak seni bile susturdu. Sen Kalamala'nın ne olduğunu bilir dedin. Oh, nereden bileceksin ki? <gülüyor> Anne Kalamala değil Karl Marx. Aman aman işte dilim dönmüyor ne yapayım yani. Ben Kalamala diyorum işte. Bak sana Karl Marx'ın resmini göstereyim baba. Gazetede var. Bak şu sakallı olan var ya. İşte o Karl Marx'mış. İşte tamam o Rus'tur o. Rus değil baba Alman. Rus'tur. Rus tanımam mı ben bu bakınca Allah. Im. Aa, Ayşe'den iyi mi bileceksin ya, sen? Bilirim beklik. ben bilirim bilirim. Ama bilirim. Alman baba. Sakalına baksana kızım. Alman da böyle sakal ne arar? Rus'tur o be Selam. Canım. Hayır babacığım bu adam. Okudum ben. Tövbe de. Böyle komonizma gibi pislik işler Ruslardan çıkar kızım. Sakalından anladım. Ya Rus'tur ya da Yahudi'dir bu. Baba ben zaten Yahudi asıllı olduğunu söylemiştim ya. Aa evet. yeter artık Aa. canım. Bırakın o kalamalaları, komalizmaları da geçin etli kurfası yanın başına bakayım. Aa. Biz fakirlerin karnını ne kalamala doyurur ne de komalizma. Hadi yemeğimizi yiyin de Allah'a bunları verdiği için şükredin. Hı. Toprağımız var, suyumuz var. Daha ne lazım ki bize? Ah haklısın haklısın. Hı. ...komunizma toprakları köylünün elinden alacakmış diye bir söylenti çıkmış duydunuz mu? Yok kim alacakmış? Bilir miyim ben sen komunizma? Aa, yalandır. Yalan değil. Akmesçik'ten gelenler söylemiş haberi. Her söylenene inanma öyle. Aa, boş yere çıkmaz böyle haberler. Nabenin dumanı göründü uzun sürmez. Ateşi de görünür elbet. Yalan dedim sana. Ban bahçen açıkta diye kim alır senin toprağını? Söyle bana kim? Gelirse biri... Bir iki kavun kiraz, bir iki salkın üzüm veririz gider işte. Evvelden ne naçalnikler, gospotinler, barinler gelir Rusya'dan unuttun mu? Ama şimdi iş başka Esma. Nesi başka? Gelirse misafir gibi yer gider. Misafirden de bir şey esirgenmez ya. Ama insanın toprağını almak ne demekmiş? Toprak almak can almak demektir. Baba toprağı bu baba toprağı. Dünyada namus denen şey tükenmedi daha. Korkma Bekir ağa. Öyle deme Esma. Korkuyorum ben bu komolizmadan. Toprağa bir girerse nasıl çıkartırsın sonra? Öyle bir yanaştın bakayım toprağıma. Bağıma da göreyim. Yüzünü gözünü tırmalar. Leşini serer ciğerlerini köpeklere yediririm. Benim babam bağımı komolizmaya ver diye mi verdi sana? Ha? Bize verdi bize. Komolizmaya değil. Anne baba şuraya bakın. Dışarıda kestirme sırıklarının orada iki kişi durmuş birine bakıyor. Allah Allah. Kim onlar ya? Vay vay vay vay. Perişan, kılıksız iki kişi bunlar. Birinin sakalı aynı Kalamala'nın sakalına benziyor vallahi. Kim bu fukaralar? ya? Udurmadan bize bakıp duruyorlar. Söyledim ya biri Kalamala. Öbürü de oğlu Komalizma. Ancak Kalamala öleni yüz yıl oluyor. Komünizme gelince o insan değil bir parti, bir teşkilat. Bunlar Ruslara benziyor. Serbat görünüyorlar. Baksanıza ayakta duracak halleri yok. Karınları da aç olmalı. Zavallılar. E iki lokma bir şey verelim şunlara Bekir ha. Bilmem ki pek de itimat edilecek kişilere benzemiyorlar. Ama. Şimdi anlarım. Ayşe, git onları şuraya. Karınları asla buraya getir. Peki anne. Buralı olmadıkları belli. Hiç görmedim daha önce. Dur bakalım hele dur dur. Ayşe buraya bir getirsin onları da ne olduklarını anlarız. Bekir. Ha. Sen misin komalizmadan gelsin? Bunlar topraklarımızı, hayvanlarımızı... ...almaya kalkışsın ha? Yok canım, Bir yok canım. İki tariban bunlar, Esma'ya uh -uh. baksana. Uh -uh. Uh -uh. Sen ne dersen de, bunların karınlarını doyurup... ...yollayalım biz. Can, burada evet. yatıracak değiliz ya, otel değil bizim evimiz. Baba, geçirdim işte. Hı. Kimmiş bunlar kızım? Baba o İkisi de zavallı kimler. Rusya'nın içlerinden geliyorlarmış. köylerde iş arıyorlar. İş mi arıyorlarmış? Ee, şey iyi de bizim... İşçiye ihtiyacımız yok ki. Yok e, yok yok. Yo. Evimizi dışarı atmayın iyi <gülüyor> yürek götürün. Ne yurdumuz var. Ne de yiyecek bir dilimiz mi? Şey iyi de benim şimdi evimde... Köpeğin oluruz istersen. Her bir işini yaparız. Öyle değil mi Cuman? Hadi şöyle. Sen de yapar. Bu yiyerek evet. yüreği kırtırken. Çabuk. Riskin. Hadi. E, e, tabii. Yeter ki bize iş verin. Ekmek verin. İsterseniz köpeğiniz oluruz. Bakın bu, bu oğlum Ivan, <gülüyor> Güçlü kuvvetlidir ha. Her bir işi yapar. Ne olur efendi bize yardım et Koma. Sağ olun. Tamam, tamam tamam tamam. Kalkın ikiniz de yerden, hadi. O. İnsan dediğiniz köle değildir. Zengin değilim ama size yardım edeceğim. Sizler bizim misafirimizsiniz. <gülüyor> oh sağ olun. Oh yürekli efendim. Yürekli soylu Türk. Ivan. İvan. <gülüyor> Köpek teşekkür efendim Teşekkür ederiz efendimiz. Teşekkür ederiz. Ayşe hemen bir sofra hazırlayın. Neyimiz var neyimiz yoksa önlerine koyun çabuk hadi. Baksanıza açlıktan ayakta duramıyor zavallılar hadi. Bilmiyorum. Ha, Biliriz bunlar sorduk. Ne gereği var hanım. Misafirler aç işte. Aç çıplak yurtsuz. Allah'ın içi kulu görmüyor musun bunlar zavallılar Biz biz biz poltavalıyız kosmatin. Yaptığımız işe göre para ver bize. Ne iş olursa yaparız. Ben ne istiyarım ama odun keserim. Su taşırırım. Hayvanlara bakarım. Ivan da zor işleri yapar. Ivan, Prosi! Prosi! Prosi! prosi. Kosobaka! Yalvarı İvan köpek gibi yalversene ben diye. Acıyın bize efendim. Acıyın. Tamam <gülüyor> Acıyım, tamam tamam. Yalvarmayın artık. Tamam tamam tamam. Ne iş verecek misiniz? Kosobotin. Alacak mısınız bizi yanınıza? İyi mi? Alacak mısın Kasobot? Yani bilmiyorum evdekilerle konuşmam lazım. Siz bir şeyler atıştırın, ben şimdi geliyorum. Hadi siz tamam. yiyin biraz karnımız buza. Hey Ivan gördün mü bu Müslüman çok aptal birine benziyor. <gülüyor> evet evet çok aptal birine benziyor. Evet. Ee, bize hemen yiyecek verdi. Ana bak. Ben ne yaparsam Sen de aynı ya. Ben ağlayınca Sen de ağlar Ben yalvarınca Sen de yalvar Tamam tamam Gerekirse ayakları zarar Yalvar Seni dövse de sesini çıkarma, yalvar, yalvar Tamam tamam sesimi çıkarmam yalvarırım İsterse dövsün Kapılara dikkat ettin mi Kapılara Evet evet ettim Hepsi kilitsiz ...kümesin ve evin kapıları... ...hepsi kilitsiz. <gülüyor> Dedim ya. <gülüyor> çok aptal. <hastağılık. gülüyor> Bu evi soyup sovana çevireceğiz. <gülüyor> abi çeviriz. <kimim>, abi. <gülüyor> Yalnız at çalmak yok. Sen? Tamam. Çünkü, çünkü Türkler ata çok düşmizdürler. Ayrıca atı çalıp satamayız da... ...parayı ise çalarız... ...ve kullanırız. <gülüyor> Ruslar bu Kırınlı Türk ailesinin merhametini... ...en iğrenç şekilde istismar ederken... ...misafirlerin karnını doyuran bir Ağa'da... ...karısı ve kızıyla görüşmekteydi. Çok acıdım hallerine Esma. Sen de gördün işte perişan vaziyettiler. Hani karşında diz çöküp yalvardıklarında... ...utanmasam ağlayacaklar. Ne yapalım işlerde de çalışsınlar bari. Zavallıları kapı dışarı edersek nereye giderler? Nerede yatıp kalkarlar? Doğru söylersin hanım doğru. Zengin değiliz ama ne yapalım sofraya iki tabak daha ilave ederiz ha? Sütünler hala tarlada. Bari onları kaldırmamıza yardım ederler. Tabii tabii. Benim eski gömleklerimden de ver ha. Yarın berber Hasan'a götürüp bir güzel de tıraş ettiririm onları. İnsan kılına girerler şöyle. Onlar bir şey değil de en mühimi... Nerede yatıracağız bu baba oğlu biz? <Gülüyor> Şey, hiç, hiç düşünmedim bak bunu. Ahırda yatsınlar. İçerisini temizlesinler orada yatıp kalksınlar. Anım, hayvan mı bunlar? İnsan ya. E, o zaman sopaya yatak sereriz orada yatarlar. Olmaz. Biz Müslümanız onlar Hristiyan. E canım ahır olmaz diyorsun sopaya olmaz diyorsun. Yani ne yapalım? Bunlar için ilave ev mi yapacağız? En iyisi ahır. Temizliği baksınlar oradan. Yahu Esma ağır hayvanlar içindir. Ay, dışarıda yatmaktansa ahırda yatmak daha iyidir. Ne yani? Rusya'da altın saraylarda mi yatıyorlardı? Eh, sen de haklısın. İyi de bakalım ahırda yatmaya razı olacaklar mı? Evet, olmazlarsa karınlarını doyurup kapı dışarı edersin sen de. Doğru söylersin be doğru ya. Doğru. Hadi git söyle onlara. Yapacakları işleri anlat. Yiyecekleri, içecekleri. Soframızda ne varsa paylaşırız. Tütünler kalktıktan sonra da 3-5 kuruş vereceğini söylersin olur biter. Tamam tamam tamam komandan tamam. gibi emretme bana. Ben ne diyeceğimi biliyorum. Şimdi e, diyeceğim ki onlara siz Rusya'da altın saraylarda yatmıyordunuz Hı. herhalde diyeceğim. Hı. Sonra kütünü kaldıracaksınız hayvanlara Hı. bakacaksınız diyeceğim. Sonra da iş bitince 3-5 kuş vereceğim diyeceğim. İşte, tamam işte şimdi gidip söylüyorum tamam işte böyle tamam. Evet. Değil afiyet olsun. Afiyet olsun. Sefetlerinizi yediniz Sağolun. mi? Yüzük <gülüyor> Gospotin. <gülüyor> <gülüyor> Sen çok iyi bir adamsın. Uh, afiyet olsun. olsun. Ee, Gospotin karar verdi mi? Bize iş verecek misin? Şey... Uh... İki üç hafta için iki adam lazımdı bana zaten gönlünden ne koparsa onu verisin Gospatin köpeğine verdiğin yemeğe kadar mısın be ver sen kafi yeter ki musara atmamız için öyle şey olmaz bizim yediğimizden yiyeceksiniz ahırda da yatarsınız ha rahol istersen hukukların bile yatarsın Gospatin Sokakta olmaz canım ahırda yatarsınız hatta hatta duvar dibinde bile uyuruz. öyle değil mi ben ha tabi tabi tabi tabi tabi tabi ...duvar dibinde uyuruz biz evet. Yok canım evet. yolda duvar dibinde olmaz. Ahırda yatarsınız İşte anlaştık mı? <gülüyor> Tabii yatarız Gold's Gold's Gold's Senin ahırın bizim için altın saraydır. Öyle değil mi İrman? Evet. evet. Ee, evet. E, e, sizin alınınız bizim için saraydan farksızdır efendim. Evet saraydan farksızdır efendim. <gülüyor> böylece Bekir Ağa'nın evine yerleşen iki Rus'un keyfine diyecek yoktu. Ekmek elden su göldendi. Oh, İç İvan. <gülüyor> Türk yemekleri susuz eklaktan geçirmiyor. Evet evet geçmiyor. Uh, usandım artık Ivan. Usandım. Ben de usandım yolu yürümekten uzandım aç kalmaktan uzandım burada rahatız aç çalışıp çok yiyoruz Ama ne bileyim artık gitmem bu müslüman evinden ben de Ivan, gitmem ya sen bilmem düşünmedim daha selamı burası müslüman toprağına yerleşsek fena Ivan, bilmem dedim ya şimdi bu topraklar artık fakirlere verilecek verirsin bana ne ben istemem burayı. Sen aptalsın İvan. Aptal. Bizi evine alan Türk kadar aptalsın. Neden istemiyorsun ki bu toprağa? Beğenmedim bu toprağı. Domuz yok bir kere bu topraklarda. Domuz olsa bile beslenmez buralarda. Domuzsuz toprağa ben ne yapayım ha? Doğru. Dur abi, çobrak bizi vurursa 3 lımanının iniği koyunları ve keçilerini satıp tam 10 tane domuz alacağım. 10 tane ar. 15 tane alırız. <gülüyor> peki peki 20 tane alırız meyvan, 30 tane alırız, 30 tane. <gülüyor> <gülüyor> İki Rus'un köye gelişi, hele Bekir Ağa'nın evinde kalışları bir anda olay olmuştu. Köy halkı Rusları sevmezdi. Bu yüzden Bekir Ağa'ya da pek iyi gözle bakmıyorlardı. Bu arada Esma'nın iki kabak sürgünü kuruduğunda, Enver'in beş yaşındaki oğlu Dam'dan düştüğünde ve Bekir Ağa'nın ensesinde çıban çıktığında, artık herkes bunun Rusların yüzünden olduğuna iyice inanmıştı. Yalnız Bekir Ağa Ruslara toz kondurmuyor oldu. Ne var ki? Bekir Ağa'nın fikrine değiştiren bir olay oldu. Gözü gibi baktığı, canı gibi sevdiği iğneği Macik... ...birden amansız bir hastalığa tutuldu. Hayvan öldü ölüyor derken... ...çoban Seydali'nin bakımı sayesinde iyileşti. Karısı Esma da, Bekir Ağa da... ...bunların evlerine aldıkları Rusların yüzünden olduğuna inanıyorlardı. Müzik Köylü doğru söylüyor Bekir. Başımıza gelen bütün bu uğursuzluklar hep o Rusların yüzünde. Kalamalayla oğlu İman'ı mı diyorsun? Evet köyümüzde başka Rus var mı? Attırma tepimi Esma ne yaptı karalar? İkisi de çalışkan namuslu insanlar. Akşama kadar tütünde çalışıyorlar. Hayvanlara bakıyorlar. Bostan usuluyorlar. Kime ne zararı dokundu ki Bütün bu belalar hep onların toprağımıza ayak bastığı günden başladı. Neymiş o belalar? Daha neymiş diye soruyorsun bir de. Maci hastalandı yattı bir. Çoban Zeydali ineği iyileştirdi diye haksızca kızdın, kalbini kırdın, iki. Enver'in oğlu damdan düştü, üç. Enfende çıban çıktı, dört. İki kabak sürgünüm kurudu, beş. Bekir, Bekir, bu cebelayı bu köy beş yılda görmedi. Oh, iyi, i̇yi, iyi, iyi. Madem öyle ben de yarından itibaren atarım Kalamalay'la oğlunu dışarı. Ama Bekir dediğini yapamadı. İki Rus'u... ...Kalamalaylı oğlu Ivan'ı kapı dışarı edemedi. Çünkü o gün şiddetli sağanak halinde bir yağmur vardı dışarıda. Bekir'in yufka yüreği... ...iki Rus'u bu havada dışarıya atmaya razı gelemedi. Ama ertesi günü... ...günlük güneşlik bir hava hakimdi etrafa. Evet. Sizlerle anlaştığımız gibi... İki hafta sona erdi. Evet ama gazbozim... ...biz senden çok memnunuz. Evet. De yani. Bu... Hadi Bekir, hadi anlat onlara... ...sonra da ver paralarını. Ha, tabii. <gülüyor> ee, bakın alın şu paraları. Heh. Emeğiniz... ...tarlada, bostanda çalıştınız ya... Ee. ...alın paranızı işte şey e, sizlere iyi yolculuklar hadi şey ama ama Tatlı bak önünde torbalar duruyor giderken onları da alın içinde yiyecek filan var Aa, ama şey etmur kuş atma bize boçevi soruyor nu şey al varız atma biz ama biz bu ka ben, ben iş burada istersen köpeğin olur rızık acı bize ne olur bak <gülüyor> 60 yaşındayım koş boçevi Asık gidecek yerim kalmadı, gidecek takatım da yok. Atmayın bizi dışarıya yalvarınlar. Ne oluyor? <olur. gülüyor> ne oluyor? Göz bakın. Enayanevi. Ne var şu? <gülüyor> Şey diyorum. Ne diyorsun ne canım? Biliyorum biliyorum. biliyorum biliyorum. Çok kötü oldu. Ne? İyi canım, ne yapalım? İstiyorsan kalksınlar. Şey <gülüyor> ya. Daha buyurun. Buyur. Peki madem öyle kalabilirsiniz burada ne yapalım? Ne <gülüyor> yapalım? Sen ne iyi Müslümansın <gülüyor> koskosin. Ne iyi adamsın. <gülüyor> sen ne iyi adamsın. Biz senin köpeğin tamam, tamam, bile tamam, olamayız. Tamam tamam tamam. Kesin artık ağlamayı. Hadi kesin. <gülüyor> Yalvarma yağlamayı kesin artık. Tamam. Yalvarma. <gülüyor> Tamam. Baba, Baba, neredesin baba? Peki, Ayşe bu, bir şey mi oldu yoksa? Sadece <Gülüyor> oh, adamlar var, çabuk gel. Ne adamlar bu? Hı -hı. Hemen geliyorum. Hadi. Hadi. Bak. Dört kişiler görüyor musun? Evet görüyorum. Ellerinde de bir şeyler var. Ne yapıyorlar benim? Bizim tarlayı ölçüp gütüyorlar baba. Allah, Allah Allah. Allah Kimler acaba? Neden ölçüyorlar bizim tarlayı? Bak birkaç kişi daha kuşkayadan yola inip bizim tarlaya giriyor. Bak, tarlada tütün tütün değil ki neden gülüyorlar? Aaa çingenelerdir canım bunlar. Başka kim olabilir ki? Bekle bak birazdan ayı getirip oynatmaya başlarlara. ha. Çingene değil <gülüyor> bunlar baba. Çingenenin kuşkayada işi ne? Doğru. Birine kuşku yatan herkes. de bunlar kim peki? Bak, yolda içer damlar da bizim tarlaya girmeye başladılar. Baba ne arıyorlar bizim tarlada? Allah Allah, ne bileyim kızım, herhalde kelebek yakalamaya gelmediler. Baba, biri atıyla bize doğru geliyor. <gülüyor> Sarla kimin? Benim. İyi. Şu yukarıdaki tepeyi görüyor musun? Kuşkaya mı diyorsun? O tepenin adı Kuşkayadır. Her neyse, biz o tepeyi senin tarlana devireceğiz. Nasıl? Yani nasıl devireceksin? Sen neden tepeyi tarlama devireceksin? Yol yapılacak oraya, asfalt yol, otomobiller için. Mecburen tepeyi senin tarla'ya devireceğiz. Yani tarlanın yarısını kullanmayacaksın arkadaş. ...üzerini taş toprak örtecek Evet, evet. Anladığına göre mesele yok. Ben itiraz edersin sanmıştım. Hoş itiraz etsem de ne olacak? Hükümet işi bu çünkü. Hadi hoşçakalın. <gülüyor> ee, hey, hey, dur dur bir dakika, dur. Ne var, ne var? <gülüyor> Söylesene neden o tepeyi benim tarlama devireceksiniz kuzum? Cahil Tatar. Görmüyor musun? Tepe şoseyi hamut gibi nasıl bükmüş. Baksana. Bükmüşse ne olur yani? Tepeyi devirirsek Yalta ile Simperapol arasındaki 70 kilometrelik yol... ...en az 200 metre kısalacak. Anladın mı şimdi? Eh, anlamadım ama en iyisi sana anladım demektir. Anlamadım dersen bu sefer kalkacak bana... ...Ayı Dağı'nı Karadeniz'e devireceğini anlatmaya başlayacaksın. <gülüyor> Cahil Tatar. Sen anlamasın bu işlerden. Eh! <gülüyor> <Gülüyor> senin gibilerini ben yalta tiyatrosunda da gördüm Ağzınızdan ateş çıkartırsınız Kuşkayı devireceksin ha <gülüyor> Ayşe Ne dersin devirir mi bu kuşkayı bizim tarlaya Bilemem baba Ama bu adam senin yalta tiyatrosunda seyrettiğin hokkabazlardan değil Adamın yüzüne ve kıyafetine bakarsan hükümetten geliyor. ...kimse, hükümet bile olsa benim tarlama bir şey deviremez. Önceleri tarlası elden gidecek diye uykuları kaçan Bekir Ağa... ...aradan bir iki ay geçip de kimsenin tarlasını el koymadığını görünce... ...meseleyi unutmaya başlamıştı. Ama bir gece sabah karşı derin uykudayken... ...kapısı gürültüyle vurulmaya başladı. Bekir Ağa! Bekir Ağa! Bekir ağa. kalk uyan! Uyan! Burak kim o? Benim Bekir Ağa benim! Enver! Çabuk açın kapıyı! Ha. Gel gel Enver ne oldu? Şu saatte neden uyandırdın beni? ha? Ruslar Bekir Ağa... Ruslar geldi köyümüze. Ee, Ruslar mı ne istiyormuş bu dinsizler? Her evden bir erkekle bir araba istiyorlar bekira. E. Ne dedin ne dedin? Millet karşı mahalle meydanında toplandı. Yaltanın üstünde yeni yapılan yola taş taşınacakmış. Gitmem canım bana yolun lüzumu yok. Bahçemin de tarlamında yolu var benim. Karşı mahalle ana baba günü. Millet birbirine girdi. Seyit Aliler de Kilingiller de gitmeyiz dediler. İyi demişler. Ama Ruslar zorluyorlar. Aa, iş sonra kalırsa her birinin kafasını patlatırım ben ha. Bir şey yapamayız Bekir ha. Memiş'in deresin üstünde yolda belki yüz tane asker var. Asker mi dedi? Hem de tepeden tırnağa silahlı. Harbi etmeye mi gelmiş bu dinsizler? Moları cep cemaate katılın dedi. İtiraz edilirse asker ateş eder. Kan dökülür dedi. Doğru söylemiş ha. Ruslar senin eve gelmeden haber vereyim dedim. Ne yapacaksın şimdi? Bilir miyim ama. Ayşe hasta Esma ahalsiz ne yapayım ben de gidip komolizmaya yol açayım bari ha. Dur. İvan evde mi? Ee, evde. Neden sordun? Uyandır İvan'ı. Ver arabayı gitsin o çalışsın senin yerine. Ah, i̇yi düşündün ben Emel. Peki ya sen sen ne yapacaksın? <gülüyor> Çare yok. Ben gideceğim Bekir ağa. Karşı çıkarak bir kaçını öldürsek bile bu bir işe yaramaz. Hadi ben gidiyorum. Sonra görüşürüz. Güle güle Emre, güle güle oğlum, güle güle, güle güle. Emre iyi dedi. Ivan olacak, dinsiz, sütlü beygiri gibi yatacağına kalkıp benim yerime taş taşısın bakayım. Hadi. Kalkın bakalım hadi. Kalk kalk. Kim o kapıya vuran? Gospodin sen misin? Benim ya. Aç şu kapıyı aç. Aç İman. Bir şey mi oldu Gospodin? Oldu ya. Sizinkiler köyü ablukaya almış. Her evden bir erkekle bir araba istiyorlarmış. Neden Gospodin? Komolizmaya yol yapılacakmış. Giyin ve arabamı alıp çalışmaya git. Hadi bakayım hadi. Git de komolizmanın yolunu yap. Reziller. Köpek gibisiniz. Kendi memleketinizde insan gibi yaşayamıyorsunuz. Başkalarının hayatını da zehir ediyorsunuz. Tamam tamam. Kızma gospodin. Hemen giyinip çalışmaya gidelim. Neyivan? Ne oluyor orada? Bizimkiler baba bizimkiler. Ha? Onlar gelmiş köye. Ha? Ha. Komünizmi yerleştirmek isteyen Rusların baskıları... Köy halkının üstünde her geçen gün biraz daha artıyordu. Sonra güz geldi. Bekir Ağa Ayşi, çoban Seydali'nin büyük oğlanı Censi'yle eğlendirdi Öte yandan Rusların yol yapımı sürüyordu. Ancak Rusların köydeki varlığı, Türklerin huzurunu kaçırıyordu. Yıllar yılı kilit nedir bilmeyen Kırım Türkleri, Ruslar yüzünden kapılarına kilit takmaya başladılar. Sık sık ya bir tavuk ya da bir koyun ansızın kayboluyordu. Bekilahın evinde kalan Ivan yol için taş taşıyan Türklerin başına verilmişti kontrol için. Elinde kırbaç, bağırıp çağırıyor. Ali, sallamayın, çalışın. Evet sen, biraz daha hızlı ol. Neden arabanı az saç koydun he? Dozdur tabukçı. Arabayı doldur. Daha fazla taş dolduramam. günahdır hayvan çekemez. Ben anlamam. O hayvan ne olsa taşır. Hadi dedin mi yap? Sana olmaz dedim. At o kadar yükü çekemez. Atın çekemezse sen çekersin. Yapını bilivan. Ne ben ne de atım yük çekeriz. Burada benim dediğim olur. Ben yüklediyorsam yüklemek zorundasın. hiç Türk. Hadi bana bak diye fiderim. Burada bize hem bedava taş taşıtıyorsunuz hem de küfrediyorsunuz. Hakkınız yok buna. Oh. Sus! Ben Rusum. İstersen bağırırım, istersen döverim. Çünkü ben Rusum. Seni alçak ben soyluyum. Ben nasırlıyım. Sense tatarsın alçak. Şimdi gösteririm sana ben. Hmm. ...kırbacı yiyince aklın başına gelir... ...al bakalım, al, al, seni al. al... ...seni namussuz... ...senize, aslınıza... Seni ...yakartacağım... ...al... ...durmur... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...soracağım sana bunun hesabı ne var... ...yıkartacağım seni... ...yıkartacağım... bir topar... ...öldüreceğim seni... ...geberteceğim seni... <gülüyor> <gülüyor> Hapse aptıracağım seni. Kim kimi gebertecek göreceksin. Yakladım Kırbacını. Gel şimdi. Gel şimdi buraya bakalım. Bakalım şimdi kim kimi dövecek. Bir Türkler adamı Kırbac'la değil böyle yumruk döveriz. Al bakalım. Al, al, al. Al. Al. Al. Al. Al. pis Al. be. Siz Ruslar Al. Dur, vurma, vurma yalvarırım vurma. Bir daha yeni bir kadırvu icatlara. Sana, sana vurma, vurma dedim. Atımdan ne istedin na? O zavallı hayvanın günahı neydi? Yeter, yeter dövm artık beni. İstersen sana para vereyim. Ah hayır, kuponuzda köle olarak çalışabilirim... <gülüyor> <gülüyor> Beş turuştayız dedim. Köpek vurma falan. Biz köpeklerimiz hayır. bile senden daha ittiyetliyiz. <gülüyor> Al, ah. Al bakalım. Ah hayır, hayır, hayır. hayır. Vurma yavruları vurma. Dersini aldı işte. Bir daha kolay kolay bir Türkiye el kaldıramaz artık. Ama hiç kıpırdamıyor bu. Öldü mü yoksa? Hey Ivan! Ivan! Ulan, kan revan içini bırakmışım herifi. İnşallah ölmemiştir. Ama ama amacım öldürmek oh. değildi ki. Oh. Ah, ah, şükürler ah, olsun ah, sana Allah'ım ölmemiş. Ah. Ruslar görmeden kaçayım buradan yoksa ya hapse atarlar ya da öldürürler beni. Bekir sen misin? Ha, ha. Ha, o da ne? Arabadaki o kanlar de kim? İvan. Konuşacağına yardım et de arabadan indirelim şu dizsizi. hadi. Tamam. Hadi ha. tut. Ha. Hay Allah kim sokmuş bunu bu hale? Parçalanmadık yeri kalmamış. Çok kötü dövmüşler. Bersiydiler keşke. Kim dövmüş? Sabri. Hangi Sabri? Canım, Çoban Seyid Ali'nin en küçük oğlu. Neden dövmüş Sabri bunu? Neden olacak Rus'un Rusluğu tutmuş işte. Kırbaçla hem Sabri'yi hem de atını dövmeye kalkışmış. Aa. Sabri de almış aşağıya. Yer misin yemez misin? Bu hale sokmuş İvan'ı. İyi yapmış. Elleri dert görmesin. Oh, tövbe tövbe. Bir an için olduğu yerde bırakayım da gebersin diye düşündüm ama... ...yapamadım Esma. Acıdım. Arabayı aldığım gibi getirdim gene buraya. Kurtulamayacağız bu Kalamalaylı oğlundan. Getir, getir de yatıralım şuraya. Sen sıcak su hazırla. Sonra ha. da yaralarını yıkayıp saralım. Olur. Oh, ne yapalım? O da Allah'ın kuluyum. Yol ortasında bırakamazdım ki. Hay İvan, İvan, heyvan beni duyuyor musun? Ben ben Oo, başım her tarafı. Acıyor. Başım koptu ceber. Hmm. Para getirdin mi parayı mı? Ha? Hani para getirecektin bu gece bana? Müslüman kafamı yardı. Parayı nasıl getireyim ben sana? <gülüyor> Ay köpek. Daha dün gece para getireceğine söz vermemiş miydin bana? <gülüyor> Müslüman fena eder <ediyordu> dörcü beni. Hadi Ceber Cemal gidicek deme. Para karşılığında sana çizmelerimi vermiştim ya köpek. Unuttun mu? Yeter be. Başlatma paranla. Ben canımla uğraşıyorum zaten. Hani Yegorov seni köye başlapacaktı? Yegorov hani sana bu evi devredecekti? Ha? <gülüyor> Bak nasıl yardılar kafanın sonunda. Köpek! Ben sana Müslümanlardan kork dediğim zaman... ...sen ben kimseden korkmam demişsin. Bak tatar nasıl ikiye ayırmış seni. Korkmazsın ha? İç seni. <gülüyor> korkma. Ben Müslümanlardan korkmam. <gülüyor> İyileşeyim. Hepsinin intikamını alacağım. Bütün Müslümanları, bütün Türkleri bitireceğim. Tek tek öldüreceğim onları. Sıfırın. Sıfırın. <gülüyor> ne yaparsan yap. Sıfırın. Ama önce dün gece sana verdiğim <gülüyor> o çizmelerimi geri ver bakayım. Oh, para getirdeydin çizmelerim senin olacaktı. Of başım. <gülüyor> Rusların varlığı ve baskısı kendini Kırım köyünde her geçen gün biraz daha hissettiriyordu. Yol yapılıp asfaltlandıkça geçen arabaların sayısı da artıyordu. Emir'in küçük oğlu Niyazi bir Rus otomobilinin altında kalarak öldü. Bu da yetmiyormuş gibi Ruslar bir gece içinde köyden 25 Türk'ü gözaltına aldılar. ...Bekir, Bekir aç kapıyı çabuk. sen? Hasan, Berber Hasan. Aç çabuk şu kapıyı. Aa, ne oldu Berber gecenin bu saatinde? Bütün köy ayakta Bekir. Rus askeri her tarafı sardı. Baktalı Nemberi, Seyit Ali'nin Sabri'yi, Çilingir ve oğullarını... ...daha birçok kişiyi Memiş'in deresi üstündeki hapishaneye götürdüler. Demiyor. E peki suçları neymiş? Yeni yapılan hapishanenin içine pislemişler. Allah Allah. Alçaklar. Bunun için insan hapsedilir mi? Dur bekle de üstüne bir şey giyeyim de geliz dur bekle. Hayıdası olmaz Bekirah. Biz otuz kişi gittik ama boşuna. Askerler hapishanenin çevresine bile yaklaştırmadılar. Hemen silah çekiyorlar. Vay Çok insan daha kaçtı. Ama sakın sen evden çıkma. Belki sana dokunmadılar. Pek Ivan nerede gördün mü onu? Ondan körde askerlerin arasında. Elinde de tabancalar. Yok ya. Ne de olsa evinde yatıp kalkıyor. Senin ekmeğini yiyor. Belki askerleri getirmez buraya. Neyse, ben eve gidiyorum Bekir ağa Haberin olsun istedim. Sağ ol Berber, sağ ol, sağ ol. Bekir? Ne? ne oluyor? Ne söylüyordu Berber Hasan sana? Ruslar 25 kişiyi hapse atmış. Seyid Seydalin, Sabi, Çilingirler filan. Askerler silahlanmış. Ivan da askerlerin arasındayım. Silahlıyım. Aman ya Rabbi! Peki sen ne yapacaksın? Mübinip oraya doğru bir gideceğim. Belki bir şeyler yaparım. Allah, ne oluyor bu köpeğe? Neden uluyup duruyor böyle? Ah, emek de büyümeye başladı. Böyle kötü havada da bir sıkıntı var. Ha, bir saniye eksiktin. At da niyip tepinmeye başladı. Allah hayra yorsun. E ne oluyor ya? Havuç mı bu hayvanlar? Aman aman. Be Be Bekir, Bekir, Bekir salanıyorsun. Nerede ne oldu? ...tut farkındayım, dua etmesin. Dua et. şimdi dışarıya kaçalım çabuk. Ay yarabbim, sen yavrularımızı koru, bizleri koru. Ha, ha, korkma, korkma. Geçti, zelzele bitti. Acaba yöğe bir bitir. zarar verdi mi dersin Bekir, ha? ağa? Ayşe iyi mi? Onların Hı? evine bir şey olmaz. Bilmem, gidip bakmamı ister misin? ha, ha. ha? Anne, baba iyi misiniz? O da iki işte, davatlar misin? Biz de şimdi sizi merak ediyorduk Remzik. Zerzere de. size bir zarar vermedi ya. <gülüyor> Allah'a şükür bir şey olmadı. Ayşe de sizi merak etmiş. Biz iyiyiz canım iyiyiz. İnşallah köyde yıkılan yer falan yoktur. Ee, var baba, var. bir tek yer yıkıldı. Neresi o? Rusların kurduğu hapishane. Of oh, oh, iyi olmuş bir saniye yıkılınca içindekiler de kaçmışlar. Yani emverler, senin sabi falan hepsi kaçmış mı? Kaçmış. Korkudan Rus askerleri de sağa sola fırlamışlar. Amanın biz kendi derdimizden Kalamalı'yı unuttuk ya. Amanın hepsi aklımızdan çıktı o. Kalamalı da kim? İvan'ın babası Arı'nın yanındaki bölmede kalıyor ya. Hadi gelin bakalım ne yapıyor? Hiç sessiz sedası çıkmadı derdimiz. Eyvah eyvah gördün mü Bekir? Gördün mü? Zerdelede Kalaman'ın kaldığı bütün duvar yıkılmış. Ay canına. İnşallah e, inşallah bir şey olmamıştır Kalamalı ya ha. Dur durun bir dakika. Şu e, şu çöken duvarın altında gözüken ayaklar ona ait olmasın. Hadi nerede? Hayır, hey Kalamalı çöküntünün altında kalmış. Çabuk yardım edin. Hadi hadi hala yaşıyorsa kurtaralım Kalamalı'yı. Hadi. Kaldır, Kaldır sesi. Kansız da çıkmıyor. Baba konfigürata ellerini el çalıştır. Hadi gayret. Hadi. Hadi hop. Hadi yardım et. Çık işte. Ama <gülüyor> a a a, a, a hiç hareket etmiyor beki. Sakın. <gülüyor> hey, kalabalık. Kalabalık cevap ver. Uyansana sana be adam. Hadi. Hiç boşuna uğraşma kaynatı. Adam çoktan ölmüş. Bak sana gözleri bile açık. Ah, ah. Kendi derdimize düşüp dışarı kaçmasaydık onu kurtarabilirdik belki. Alın yazısı böyleymiş. Bekir üzme kendini. Şimdi ne yapacağız? Mezar açıp gömeceğiz. Sonuçta o da bir insan Esma. Bu gece bırakın olduğu yerde kalsın. Yarın sabah gelir gömeriz onu. İşte. Tabutu da hazırladım. ...bir gömülmesi kaldı zavallı mı? Nereye gömüleceksiniz Kalamalayı? Ee, Müslüman mezarlığına gömecek halimiz yok ya. Yalta'ya gömülecek. Yalta uzak kaynatı. Gurzuf'a götürsek olmaz mı? Gurzuf'ta ee, Rus mezarlığı var mı? Var. Gurzuf'un gerisinde soğuk suya varmadan yol üstünde. Ee, bildiğim kadarıyla içinden yok mu? Evvelce Rus yoktu ki. Ama şimdi akın akın geliyorlar. E ee, Ölenleri de Moskova'ya götürecek halleri yok tabii. Ha? kim geliyor? Kim o? Aha İvan tam zamanında geldi. Merhaba. Ne yapıyorsunuz öyle? Gel buraya. Geceleri askerlerinizle köyü alt ediyorsunuz. Kabahatsiz insanları hapsediyorsunuz. Sonra da gelip atırımızı soruyorsunuz. O tabut kimin? Kimin olacak? Babanın. Köylüleri tutuklayacağına burada olup da babanın canını kurtaraydın. Babam öldü mü? Dün geceki zelzeri de sizin kaldığınız bölümdeki dua yıkıldı İvan. Baban da altında kalarak öldü. Ya? Babanı nereye gömmenizi istersin? Bilir miyim ben nereye istersen oraya göm. İstersen şuraya göm. Babanı Kuzur'taki Rus mezarlığına gömeceğiz evet. İyi göm. Ne demek iyi göm. Cenazeyi Remzi benim arabamla götürecek. Sen de onunla git yardım edersin. Tamam gidin. Hırdı. Birazdan kara çevirir. Hava çok soğuk. Hava karlanmadan sigara yakmak ister misin İvan? Ah, ben sigara sarmam. Pro var bende. Pro içer misin sen? Ben pro içeceğim. Aman arabaya dikkat et İvan. Yokuş aşağı ineceğiz. Tamam. O zaman sen sür. Ben araba sürmeyi bilmem. Neden? Ben bayır aşağı araba sürmem ki. Siz tatarlar iyi araba sürersiniz. Peki. İn aşağı bakalım. Arabayı ben süreceğim. <gülüyor> çok dikkatli olmalıyız. Tamam, tamam, yolun iki tarafı da uçurum. <gülüyor> Yerde kaygan. Şimdi sen atı biraz öne çek. Ee, arabanın ön tekerlekleri inişin ucunda durur durmaz arka tekerlekleri çarıklar. Tamam. Tamam, çarıklar. Aman dikkatli ol iyi Atın başını sıkıca tut. Tuttun mu? Tuttum, tuttum. Şimdi yavaş yavaş yürü bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu gidişle Gürzupa öyleye varamayacağız. Daha Gürzuftan sonra da epey yolumuz var. Ayşe'ye söz verdim. Öğlen üstü dönmeliyim. Tamam. Hadi yürü be Tatar Kısrağı. Yürü be. Yürü diyorum. Yoksa geberteceğim seni kırbaşma. Ağır, ağır ol. He? O Bekir'in atı. Zorla bir şey yaptıramazsın ona. Bekir onunla kızıyla konuşur gibi konuşur. Sert söze alışkın değildi tamam mı? Merak etme. Ben de onunla Rus gibi konuşurum. O zaman dilimden anlar. <Gülüyor> Hey İvan, İvan dinledin mi sen? Hırma, Vurma, vurma, vurma diyoruz. Dur yapma artık üzüyorsun. Uçurumu kenarındayız. Aman Allah'ım kayıyoruz, kayıyoruz. İvan, İvan, İvan çabuk çarıkla çabuk. Ey. Geberin, ikiniz de geberin. Nekinin atı da sen de geber. Aa, ya. yapma, i̇şte. İşte at da Remzi'de oturumdan düşüp öldü. <gülüyor> i̇şte böyle Müslümanları da atlarını da tek tek kıracağım. Tüketeceğim, bitireceğim hepsini. Bitireceğim! <gülüyor> Vekir Ağa, İvan'ın anlattığı yalanlara inanmıştı. Atın huysuzlanması ve yolun kaygan olması dolayısıyla araba uçuruma yuvarlanmış, Remzi de ölmüştü. Ayşe kocası için ağat yakarken atına düşkün olan Bekir hayvanı için üzülüyordu. Kocasının ölümünden sonra Ayşe baba evine taşındı. Üç aylıkta hamileydi. Sonra kış geldi geçti. Bahar olanca güzelliğiyle tabiatı süsledi. Rusların sayıları da her geçen gün biraz daha artıyordu. Üçer beşer kişilik gruplar halinde bahçelere giriyorlar, ...evlerin açık pencerelerinden... ...içeriği manalı, manalı manalı süzerek... ...Müslümanların huzurunu kaçırıyorlardı. Esma! Ağır'a gidip Macik'e bir bakıver. Hiç sesi çıkmıyor. Muzu ağlamış olmasın ha? Yemek pişiriyorum. işin yoksa sen bakıver. Peki, peki. Ahıra gitmeye üşemiyor ya Ama bak Macit doğursun Rızasını hiç günümüze sevdirmeyeceğim Macik, kızım ne haber ha, Macit yok Allah Allah nereye gitmiş olabilir bu hayvan Macit, Macit neredesin Esma Ayşe neredesin? Buradayız Bu ne oldu neden bağırıyorsun öyle? Ha. Baba yoksa Macik buzağladı mı? Ne buzağlaması? Macik ortalarda yok. Ne? Ya ağırda yok mu? Nasıl olur baba? Dün gece ağırdaydı. Geç saate kadar yanındaydı. Evet yok. ama şimdi yok işte. Amanın çaldılar ineğimizi çaldılar. Götürdüler Macik'imizi. Zavallı Macik doğurdu doğuracak dostlar. Rusların işi bu peki. En iyisi aramaya çıkalım. Ha? Esma, sen benimle gel. Ayşe sen de Enver'e ve kaynatanlara gidip durumu anlat. Sarp'ın işi yoksa Macik'e o da arasın. Peki ha? Hadi Esma, üstüne bir şey al da gel. Hadi, Olur. hadi. Olur. Ha, e, işte bak, görüyor musun? Macik'in izi asfaltta sona eriyor. Yani bizim inek evden çıkmış, asfalta kadar gelmiş. Sonra, sonra nereye gittiği belli değil mi? Değil. ...asfaltta inek izi kalmıyor. Peki nereye gitmiş olabilir? Buraya en yakın köy Rum köyü. Oraya gidip bir bakalım bari. Olur bakalım. Peki. Ha? Maci herhalde asfalta kadar... ...tek başına gitmemiştir değil mi? Yok canım birilerinin alıp götürdüğü belli. Ruslar almıştır Ruslar. O pis dinsizler köyümüze gelinceye kadar... ...toplu yine bile çalınmazdı buralardan. Ha, Orası doğru. Çoban var orada. Suralım mı? Çoban değil de şöyle bir bakalım. Belki arasına karışmış olabilir mi? Selamünaleyküm. Aleykümselam ağabey buyur. Şey ya şeyi soracaktım. Benim inek... Ee, ne oldu senin ineğe? Ortalıkta yok da belki senin sürüye karışmış olabilir dedim. Senin sürüye hangi çoban bakıyordu ağabey? Kimse bakmıyor canım. Hayvan doğurdu doğuracaktı bugün yarın. Bugün yarın doğuracak ineklere tepe aşağıda buralara giderim ha? Doğru, gelmez tabii. Doğru, ne, neyse neyse biz yolumuza devam edelim. Hadi, eyvallah. Güle güle, güle am. Güle güle. Her senin inek anlattığın gibi bugün yarın yavrulayacaksa mutlaka birileri çalmıştır onu. Ruslardır ağam Ruslar. Çünkü o namuslularda ne din var ne de iman. Yok, biz bulamayacağız. Maciimizi bulamayacağız peki. Öyle ya. çalanlar ortaya bırakırlar mı hiç? Canım belli olur mu? Belki de götürüp sattılar hayvanı. Uzağlayacak hayvanı kim görse parayı bastırır alır. Konuş öyle. Allah, sen bize ineğimizi bağışla. Ne olur? Bakarsın eve gittiğimizde macik ahırda duruyor ha. Ayşe şimdiye kadar köylüye haber vermiştir. Herkes onu arıyordur. Belki de bir yerlerde bulmuşlardır Ha Bekir. Olabilir. Bulmuşlardır tabii inşallah inşallah. Bugün geldik? Ne yapacağız şimdi? Yorgin'in evine gireceksin. Senden şuracıklar zaten. E macinler bilir mi? Eğer çalanlar bu köye getirmişse... ...Yorgin'in mutlaka haberi olmuştur. <gülüyor> Merhaba Yorgi. Oo, Yorgin. <gülüyor> Ooo! Kremavra Türk. Ne ararsın sen burada? Hayır abi. Şey... ...sen belki... Hani benim macik vardı ya, hatırladın ee, mı onu? Ha. <gülüyor> hatırlamaz olur muyum tatal? Hatırlarım tabii. Ne oldu? Çaldılar galiba. Belki buraya getirmişlerse gözüne elişmiştir dedim de. <gülüyor> ah sen mağrottun. <gülüyor> Seni gidi. Para lazımdı sana ha? Sonra da doğuracak hayvanı sattın değil mi? Yazık yazık. Dur dur dur bir dakika ne diyorsun sen? Kim satmış ineği ya? Sen. Ben mi? <gülüyor> tabii sen. Siz Sizinkini türkle. Bana bak Rum kırması ağzını topla tepem atıyor ha. <gülüyor> tamam be tamam. <gülüyor> Şaka ettim kızma ki Usta. Herkese para lazım olabilir. Para lazım olunca da bir şeyleri satar tabii. Sen de ineği sattın. Ya ha? sen ne diyorsun kim satmış ineği be? Sen satmışsın. Ne bileyim bana böyle dediler. Macik nerede Yorgu Efendi? İneğimiz nerede? Gelin göstereyim. Oh çok şükür sonunda Macik'i görebileceğiz Bekir. Ben sana demedim mi bu köyde ne olursa bu Rum çıfırtının haberi olur. Bekir <gülüyor> doğru söyle hayvanı sattın mı satmadın Delirdin mi be Yorgu ben hayvan satar mıyım hiç? Bak şurayı görüyor musun? Ne var orada bir şey görmüyorum ben. Kemikler. Şu kemik yığınını görmüyor musun? Kemiksin evet gördüm. He. İşte senin ineğin kemikleri onlar be Bekir. Ne? Allah'ım gittiniz emlacık. Geriye bir kemikleri kalmış. Hainler. Allah'ım söyleme gavurun iti mahsus söylüyorsun değil mi buna? Sözme bre Bekir neden yalan söyleyeyim. Bu sabah beş Rus hayvanı buraya getirdi. Tatardan satın aldık dediler. Sonra da kesip yüzdüler. Oh, oh, oh, oh. Kemiklerinde köpekleri attılar. Oh, oh, oh. Etleri de arabaya koyup Yalta'ya götürdüler. Oh, oh. Aman <gülüyor> Bak, Macik'in derisini tanırsın, değil mi? İpin üstünde duruyor. Sızladım. O namussuz Ruslar hayvanın bir tek derisini bıraktılar burada. Maci, <gülüyor> güzel ineğin benim. <gülüyor> Ayşe'nin kocası Remzi'nin ölümünden sonra çok sevdikleri ineğin çabınlık kesilmesi Bekir abi ailesini üzmüştü. Ruslar adın başında bir kötülük işliyorlardı. Ayşe'nin doğumu da yaklaşıyordu. Bekir abi bu yüzden ineğin üzüntüsünü çabuk atlattı. O şimdi dört gözle doğacak torununu bekliyordu. Diğer taraftan Ruslar yol yapımına iyice hız vermişlerdi. İnşaat Bekir abi'nin tarlasına kadar dayanmıştı. ...görüyor musun Esma? Hmm. Gece gündüz demeden komolizma için... ...yol inşaatında çalışıyorlar. İnşallah yaptıkları o yolların altında kalırlar. Yolu kısaltmak için Kuştepe'yi... ...bizim tarlaya yıkacaklarmış. Eğer yıkarlarsa tarlanın yarısı elden gider Esma. Allah saklasın. Bir bu eksikli başımıza gelmeyen... ...innanma inanma yalanlar. Yalan mı değil mi yakında anlarız. Yolu yapa yapa benim tarlanın ucuna kadar geldiler. Eğer söylenenler doğruysa... ...bugün yarın tepeyi tarlama yıkarlar. Ha. Peki. Ha. Bak tarlamın tepesinde Kaç kişi duruyor. Hani? Ha. Merhaba canım, ben hemen oraya gidiyorum. Dur dur dur sakin ol. Adamlarla kapışma hemen. Belki bir şey yapmayacaklardır. Geldikleri günden beri hep felaket getirdiler köyümüze. Hep ölüm, hep yıkım. Şimdi de sıra benim tarlama geldi öyle mi? Ne o birisi elini kolunu sallayıp duruyor orada. Hey! Git buradan git! ...girme tarlaya! Kendi tarlama girmemi yasaklayacak aklım sıra! Sersem çatar, laflar anlamıyor musun? Tarladan çık git hadi! Bağdan gelmiş, bağdakini kovuyor. Doğru, doğru. Buradan biri gidecek ama o ben değil... ...siz olacaksınız komorizmalar! Git! Git geri! Geri dur, tarlayı terk et abla! Çıkman! Bu topraklar benim! Bu yurt benim! Bütün Rus ordusu gelse... ...kemiklerimi kırsa... ...etimi, beynimi paramparça etse... ...yine de çıkmam toprağımdan... ...çıkmam... ...duyuyorsun değil mi sevgili toprağım... ...he... ...dinsiz seni bırakıp gitmeme diyor bana... ...komunizma aklı sıra seni elimden alacak... Şöyle sen benim değil ...benim atalarım burada doğdu... ...burada büyüdü... ...burada yaşadı, burada öldü... ...ilk zamanlar kıraçtın... ...seni atalarım temizledi... ...ben temizledim... ...bak ya bak... ...görüyor musun... Nasıl da ve çatlak. Senin sayende sevgili toprağım. Git en... adam git öleceksin. Ama hiç hikayet etmedim senden. Seni yalnız yağmur suları değil. göz da suladı. Bu dünyada senden başka hiçbir şey istemiyorum toprağım. Gerekiyorsa sonumu da burada. Senin bağrında bekleyeceğim. Atalarım gibi son nefesimi senin üzerinde vereceğim. Oh, Kırımlı Bekir Ağa toprağa uğruna çok sevdiği toprağının bağrında Rusların dinamikleriyle can verdikten sonra karısı Esmaida kızı Ayşe Seydarilerin evine yerleştiler. İvan'da onlardan boşalan eve artık misafir gibi değil ev sahibi gibi yerleşti. Komünist rejimi bütün Rusya'ya ve bu arada güzelim Kürt vatanı kırmadı yerleştirmek isteyen Stalin ve emrindekiler hikayemizin geçtiği Bahçesaray'ın Kızıltaş köyünü büyük bir baskı altına almışlardı. Bekir Ağa'nın diniyle... ...komunizmalar her fırsatta... ...yeni rejimin faydalarını anlatıyorlardı. Ne oluyor ki ya? Neden topladılar bizi buraya? Neden olacak? Yine komünizmin nimetlerini saymakla bitiremeyecekler. Pis Siz kimi kandırıyorsunuz be? Peki o yüksekteki yerde duran... ...üç kişi kim var? Rus konular komolizma komolizma mı? İkisi Rus da şu gençlere tatarmış bizdenmiş. Şeye uğraş. Dur şuna sorayım bakalım madem bizden mi istiyormuş Ruslar. Hey delikanlı sen bunların dilini biliyor musun? Sor bakalım yine ne istiyorlarmış? Atma araba mı ha? Ne araba ne de at amca hiçbir şey istemiyorlar. Ne yani misafirliğe mi gelmişler bunlar? <gülüyor> Bu Rus milleti pek boş yere gelmez buralara. <gülüyor> Delikanlı, madem sen bizdensin, bizim kanımızdansın, ne istiyorlar bizden? İyi, herkes toplandı konuşabilirim. <gülüyor> Arkadaşlar, toprak iyi sürülmüyor. Ekinlere, tütünlere, üzümlere iyi bakılmıyor. Niçin? Çünkü birlik yok. Çünkü topluluk yok. Çünkü yarış yok. Çünkü Komünist Parti ile arada sıkı bir bağ yok. Neden? Çünkü köylerde makine yok. Kızıltaş Köyü'nde niçin makine yok? Çünkü köyde kolhoz yok. Evet kolhoz yok. İşte arkadaşlar, yoldaşlar bundan böyle biz de sosyalizme sarılacağız artık. Biz de Kızıltaş'ta bir kolhoz kuracağız. Ee, bir de bakalım hastanım. Senin o kolhoz dediğinde nedir ya? Yani? Kolhoz, e, yani kolhoz şeydir... E, Kolhoz kurulunca köylüler aralarında eşit olacaklar. Ortalıkta e, zengin fakir diye bir şey kalmayacak. Birlik olacak. Muhabbet olacak. Yahu sen o kolhoz mudur nedir? Onun ne demek olduğunu anlat bize. Kolhoz şey... Kolhoz yani... Kes. Yeter artık zırvaladınız. Ben toprağa girmek isteyenlerin ayağını kırarım. Ayağını. Şu yanında duran iki Rus'u anlat. De ki ne isterlerse veririz. At veririz, üzüm veririz, tütün veririz, para, koyun veririz ama toprak vermeyiz. Anladın mı? İnsan her şeyini verir. Hatta canını bile ama toprağını asla. Biz senin o kolkoz mu, kolkoz mu, kolkoz mu diye zırvaladığın şeyin ne demek olduğunu da biliriz. Kolkoz demek toprağı, hükümete, komonizmaya ver demektir. Biz işte onu vermeyiz. Hadi! adetlerine bağlı olan Müslüman halk her şeyi de direniyordu isterek. Bunun üzerine Kızıltaş bölümünde karargah kuran Ruslar Türkleri yola getirmek için zora başvurmaya karar verdiler. Arkadaşlar yine tekrar ediyorum. İnsan ve merhamet denen şey biz Bolşevikler için hem ayıp hem de tehlikelidir. Bunu aklınızdan hiç çıkartmayınız. Görüyorsunuz işte. Kırım köylüsü bize karşı. Bizim ideallerimize yanaşmıyorlar. Bize yabancıdır onlar. Onları yalnız kuvvetle zorla eğitebiliriz. Çünkü milliyetçilik onların kanına sinmiştir. Onlar hala vaktiyle kahraman bir millet. Yüksek, büyük bir devlet olduklarını hatırlıyorlar. Rusya hudutları içinde yaşamalarına rağmen Kırım topraklarını kendi öz toprakları, Tatar toprakları sanıyorlar. Sonra Türkçe konuşuyorlar. İbadet ediyorlar. ...camiye gidiyorlar. Çocuklarının kafalarını... ...Türk edip ve kahramanlarının... ...adlarıyla doldurup kirletiyorlar. Vay, Vay canına! Buna son vermeliyiz! Evet. Evet. evet! Ona bir son vermeliyiz! Akdi takdirde... ...büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağız. Bundan böyle... ...kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. En küçük bir direnişte... Evet. ...duvar dibine çekip tabancayı beynine sıkacaksınız. Aleyhisselat Petroviç... ...emrinde ne kadar asker var... İki bölük nasıl Dintovic? Yalta'ya haber göndereyim. Her ihtimale karşı iki bölük daha göndersinler. İvan... ...listeyi hazırladın mı? Hazırladım efendim. Buyur. Ver bakayım. Buyur. Buyurun. Listede kaç kişi var? Ee, şimdilik 200 kişi var. Çocukları da sayarsak... ...aşağı yukarı 700 kişi kadar. Hepsi burada yazılı değil mi? Hı hı. Osman Leblebi, Kurşun Zeli... ...Osman Parmaksız, Çoban Seydali... Tabrezat, Ahmet Kırık, Emir Battal, Ivan. Hı. Köyde bir molla olduğunu duydum. Evet, onun ismi burada yok. Avar var yazılı. Ee, listenin aşağılarında bir yerde olacak. İyi. Ivan, yana doktora alıp kızı taşa gidin. Biz orada bekleyin. Yarın köyüleri meydana toplayın. Bu kez ben konuşmak istiyorum onlarla. Ama kendi usullerimle. Sertlik neymiş görecekler. Başlı. <Gülüyor> ...bu kumandan vası çok sert değil Evet... ...sert adamdır... ...ama haklı... ...bana kalsam Müslümanları tek tek öldürürdüm... <Sessizlik> ...sertlik sertliği getirir İvan... ...insanlara insanca yaklaşmalı... Yok... ...kumandan haklı... ...itiraz eden Türk'ü kurşunlayacaktır... ...İvan uyanma arabaya yavaş yavaş ...bak karşıdan biri geliyor... ...dikkat oh. et yolda... ...oo <Gülüyor> <Gülüyor> ben o geneti tanıyorum... Listede onun da adı var. Hey sen! Buraya gel. Ivan! Ne istiyorsun annem? Dur orada. Ellerini de kaldır. <gülüyor> doktor, sen de gel aşağı bakalım. Bırak çocuğu gitsin Ivan. Ne yaptsan? sana? yok yok yok. Yo. Öyle hemen gitmek yok. Önce konuşacağız onunla. Ee, eee, sokak tabancayı benle Ivan. Sen sus doktor, sus. ...sen pis Söyle bakalım adın ne? Biliyorsun ya. Tabri. Babanın adı? Seydali. Soyadın? Çoban derler bize. Babanın ne kadar toprağı var? Ne bileyim. Öteki köylerin ne kadar varsa bizim de o kadar vardı. Peki Sovyetleri sever misin? Sovyetler de kim? Bizleriz! Bizler! Bu sevikler! ...yani Ruslar! Cevap ver. Sarar mısın? Bırak beni gideyim yap. Çocuk doğru söylüyor. Bırak gitsin Yivan. Sana ne zararı dokundu? Öyle bir kötülüğü dokundu ki... ...o beni çok kötü dövdü daha önce. Sen bana ben sana bulmuştum. Şimdi intikam mı almak istiyorsun? Cevap ben sorduğun soruya. Yoksa tetiği çekeceğim. Ne söyleme bitiyorsun? Ben komolizma, momolizma bilmem. Çek o tabanca yanımdan. Beni korkutacağını mı sanıyorsun? Ya dişlerim ve parçalarım seni kemurit. Öldürecek misin ha? Öldürecek misin? Hadi öldür öyleyse. Hadi çek sesi, çek seni. Madem istiyorsun... ...çekiyorum tetiği. Al bakalım. Ya, ne yaptın? Öldürdün çocuğu. Her şey komünizm... ...ve Stalin için doktor! Sabri'nin öldüğü gece... ...komünistler başlarında kumandanları... ...Vasil Dimitrovic olduğu halde... ...köyde korkunç bir terör başlattılar. Açlıktan ölecekken... Bekir Ağa'nın sayesinde palazlanan nankör Rus İvan'ın hazırladığı lisedeki bütün Türk erkekleri tek tek zorla evlerinden alınmaya başlandı. Direnenler kurşunlanarak öldürüldü. Rusların maksadı köyü boşaltmak, halkı sürgüne yollamaktı. Ama Türkler kolay kolay Rus baskısına boyun eğiliyordu. Hele Battalın enver küçük çocuğu Rus otomobilinin altında ezilen, Öfkelenenler tek başına askerlere karşı koymuştu o gece. Hey, hemen, hemen. Hey! Ne var? Bu da herkesi kaptı. Az önce, az önce gördüm sana azdaya geliyordan. Hadi, kaç, çabuk kaç. Hayır, saçmalıyor. Yeter artık, kaçmayacağım. Siz gibi. Kırım'ın sevgisini Kırım için dökülen kanları Gözyaşlarını Kırım'ın acısını da beraberinizde alıp kalplerimizde götürün Gittiğiniz yerlerdeki Türk kardeşlerimize anlatın Söyleyin onlara Biz hayatta hüyanetlik nedir Küfür nedir bilmedik deyin Hak ve adalete inandık deyin Çalmadık, yakmadık, öldürmedik Düşmanın her zulmüne katlandık deyin Düşmanlarımız da insan sandık Ama hüyanete uğradık deyin Ben kaçmayacağım ...gelsinler alsınlar beni. Alsınlar hainler. Enver! Din aşağıya Enver! Teslim ol Enver! Köpekler! Siz kimsiniz ki size teslim olayım? Enver! Enver'im! Yavrum öldürecekler seni. Toprak için, din için ölünür Emine. Ama sen benimsin Enver. Hayır. Hayır ben toprağın malıyım. Dedelerimin kemikleri üstüne benim de kanım aksın. Bir gün gelecek, yavrularımız geri dönecekler buraya. Şimdi ayaklarımın, dizlerimin olduğu yerde benim bu izlerim silinecek. Gelincik çiçekleri açacak. Ruslar bilsin ki, yavrularımız bir gün geri dönecekler. Gelinciklere bakıp bizi hatırlayacaklar. Bu toprağın, bu yurdun kıymetini bizden daha iyi bilecekler. Onu bizden daha çok sevecekler. Yoksa gebertirin seni. Teslim olmak mı? Alın bakalım. Madem öyle... ...sen istedin bunu Enver. Teslim olanlar Kurtulma şansın yok. Bak biz kaç kişiyiz. Kaldır ellerini! Kaldır! Hayır kaldırmayacağım. Senin önünde diz çökmeyeceğim. Yalvarmayacağım. Çünkü sen bir köpeksin. Siz, dostlar hepiniz köpeksiniz. Bir gün gelecek hepiniz köpekler gibi gebereceksiniz. Hem de kendi kanınızda. Ateş! Konuşturmayın şunu! Ateş edin! Ateş! Oh. Takip edin beni, diğerlerini de yakalayalım, hadi takip edin beni... verdikleri, kan döktükleri topraklarımızda gelincikler ciddi açsın. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşçakalın. TGRT